Bilgi Çanlı Kuku programından hepinize güzel ve keyifli bir hafta diliyoruz. Ben Murat Lostar. Ben Avniye Tansu. Bir de misafirimiz var Sayın Vedat Gürer. <gülüyor> Hoş geldiniz. <gülüyor> Hoş bulduk. Ee, Vedat Gürer'i normal ya. bir e, misafir ya da konuk gibi ağırlamak, tanıştırmak e, lüzumunu görmedik. Bence de. E, bence de. Açık çünkü... radyo dinleyenleri çok iyi bilir. Çok iyi bilirler. Her Vedat Gürer'i 11. yıldayız. Maşallah ama <gülüyor> her ne kadar bu yeni bir kez geliyor olsa da evet, e, de en azından mikrofona ve kulaklıklara alışık kendisi e, bizim de üçüncü gelişimiz zaten evet bu arada <gülüyor> çok, çok güzel modern teknoloji çok güzel Vedat Bey hemen e, vaktinizi harcamadan girelim mi konuya tamam Vedat Bey ile bugün açık radyo dinleyenleriyle neyi paylaşacağımızı konuşurken internet ekosistemi konuşalım dedi Gayet genel, gayet geniş bir üst başlık ama içinde e, herkesi ilgilendirecek e, pek çok alt başlık var. Mutlaka. Değil mi? Dilerseniz size bırakalım mikrofonu Vedat Bey. İnternet ekosistemi derken e, neyi kastettiniz? Şimdi e, internet diyorduk. E, i̇nterneti derken e, biz hani e, başından beri hep internet diye geldik. Ama ondan sonra internet denildiğinde ben öyle bir algılamaya dönüyorum ki artık... ...sanki telekomünikasyon altyapısını internet kelimesi kapsıyor. Dolayısıyla oradaki arkadaki bulutu, e, aradaki kabloları, denizaltı kablolarını, havadaki uyduları hepsini... ...hepsini bir internet altyapısı olarak algılıyorum. Ama bir de bir sürü aplike, aplikasyonlar, yeni e, çıkan programlar, yazılımlar, ortamlar, sosyal medya derken ayrı bir ekosistem var burada yaşayan. Hı hı. Yani artık bunun re regülasyonunu veyahut da e, yapılanması tamamlanmış bir altyapıyı düşünelim. Şimdi bunun üzerinde çalışan bir dünya var. O zaman burası aslında artık bir ekosistem olmuş. Yani ben internet dediğim zaman hani adeta insanın iskeletiyle hitap ediyorum gibi geliyor. Oysa artık yani iskeleti unutmamız lazım. Biraz onun dış görünümüne, bize yansıyan daha elle tuttuğumuz ...bizimle e, interakt olan, e, iletişim halinde olan kısmı... ...orası ekosistem olarak bana daha e, açıklayıcı geldi. Öyle bir kelime. <gülüyor> o zaman bu mobil ve akıllı telefonları da dahil ediyoruz Tabii diyebilir miyim? Tabii ki. Yani zaten e, şöyle düşünelim. Eskiden biliyorsunuz hani telefona gidiyorduk, o çalıyordu. Biz koşak koşa öbür odaya gidiyorduk. Ne zaman ki telefon üzerimizde taşımaya başladığımız anda itibaren... E artık e, bilgisayara da gitmiyoruz. O da bir yerde duruyordu. Yani şimdi o da yanımızda. E bu hatta bir adım daha ötesi belki. Yani sizin işaret ettiğiniz bir Google e, Glass. Ha, ha, şimdi evet. onu hatırlatacaktım. <gülüyor> <gülüyor> şimdi ben sizden önce hatırladım onu. Yani çok enteresan bir şekilde belki e, implant aplikasyonlar. Hani o kadarını da geçtim. Yani niye Google Glass da Google e, Lens değil? Hani. Yani bu gider bunun sonu yok. <gülüyor> <gülüyor> e, ama hepsi bunların artık belirli bir altyapının üzerine kurulan sistemler. Yani mesela e, AC, e, DC vardı bir program küçük eskiden. Ya da hatırlarsınız Can You See Me diye program vardı. İlk bu resimlerin gönderilebilmeye başladı değil mi? Murat çok iyi hatırlamaydı. E bant genişliği yok. Yani bir resim göndereceksin <gülüyor> yaklaşık 20 dakika sürüyor. E, ki o bile hızlı. O resim de zaten bugünün tarifiyle işte bir megapiksel değil henüz. Yok canım. Yani olsun olsun belki on kilobayt. Hani bu kadar falan. On iki kilobaytlık resimlerden bahsediyoruz. Şimdi bu tabii çalışmadı. E ama bugün mesela Facebook vesaire hepsinin yani bütün yeni e, ortamların pardon e, hepsinin temeli daha önce denenmiş girişimcilerin şeylerin bu altyapı modernleştikçe... ...ve geliştikçe başarılmış hali diye görmeye başladım ben biraz. O yüzden hani bir ekosistem var. Burada Evolve oldu, hani şey oldu evrim geçirdi programlar... ...ve bu ekosistem de geliştikçe ona uygun aplikasyonlarda evrim geçirerek... ...hizmetimizde kalmaya devam ediyor. Ben karşımda iki hukukçuyu bulunca... ister istemez buradan biraz şunu mu anlamalıyım diye bir soru sorma ihtiyacı duyuyorum. Şimdi hani internet... Hukuku diye bir şeyden bahsederken evet. o zaman siz şunu mu söylüyorsunuz aslında internet e, bir kendi içinde sosyal medya vesaire diye ayrı ayrı hukuksal düzenlemelere gerek olmadan genel olarak bir ekosistem düzenlemesine mi gitmeli? Benim ya da gidiyor. Ya, ya ben gidiyor gibi görüyorum çünkü şöyle ilk başlarda tartıştığımız konular yani ne farkı var buradan diyorduk yani ki e, terminoloji konuşuyorduk hatırlarsanız işte. E, Programa girmek, kırmak kelimelerinin etimolojik olarak nerede telekomünikasyon teknolojisinde yer aldığını konuşuyorduk. Şimdi de baktığınızda biraz daha farklı bir boyut var. Artık altyapıyla ilgili şeyleri konuşmuyoruz ama örneğin bir mesajı retweet etmek. Şimdi suç mu değil mi aldım gönderdim hani e, e, ...veyahut da bir e, resmi e, Facebook'ta panoma koymak. Yani şimdi buralarda artık şey değişmeye başlıyor terminoloji. E, bu değiştiği için e, yani internet hukuku dediğimizde belki artık sadece backbone'u ilgilendiren, altyapıyı ilgilendiren şeyleri o tarafta bırakmamız lazım. Burada sosyal medya hukukunu belki konuşmamız. O da dolayısıyla çok bağlantılı olduğu için insanın kendisiyle direkt olarak kişisel özgürlüklerin bu boyutunu konuşmak. Yani temelde konuştuğumuz şey değişmedi. Hep kişisel özgürlükler sahasındayız aslında. Ama evet. bunun çeşitli tezahür biçimleri oluştu diye eski terminolojiden. E, sosyal medya bunlardan birisi. Şimdi buna imkan veren internetle ilgili artık problemlerimiz kalmadı diyebiliriz. Altyapının oturması nedeniyle. Ha, orada tabii sansür problemleri hala var. E, kayıtlar var. E, bizim her konuşmamızın bir yerlerde tutulduğu gibi paranoyalarımız hala mevcut. Ama e, baktığınızda artık pro programların kendilerinde bir kişisel bilgileri çalan ya da derleyen ya da işte database haline getiren özellikler belirdi buralarda bir tehlike var yani pardon siz anladığım kadarıyla bugün daha çok sosyal medyada bireyin kişisel bilgilerinin korunması bireyin hukuk sorunları buraya yoğunlaşmak yani şu, şurasını çok sıkılıyorum ben ya yani beni silin diyebiliyor muyum? Yani mesela soruyu böyle koyalım. Hani e, eskiden bir soru vardı. Yıllar önce bir e, generalin sormuş olduğu. Bunun kapatma düğmesi nerede diye. Ne için? Yani, yani, internet, i̇nternet iş için. <gülüyor> <gülüyor> Hatırlıyorsunuz. <gülüyor> ben hatırlamadım şimdi. Yani e, 2000'li yılların e, başlarıydı tahmin Tabii. ediyorum. Yani. Bir araya girip çok küçük bir anekdot paylaşmak istiyorum. Hem sizinle hem dinleyicilerimizle bu cümlenin üzerine şey yaptı. 90'lı yılların ortaları Ankara'dayım. Ee, ...bir devlet kurumuna... ...o zamanların önemli güvenlik teknolojisi... ...güvenlik duvarı, firewall'u anlatıyorum. Evet. Ee, Bilgi İşlem Daire Başkanı Beyefendi dedi ki... ...bizim firewall'umuz yok ama gerek de yok dedi. Dedik, Bak şimdi. Evet, dedi. Çünkü Ahmet var dedi. <gülüyor> Çağırın Ahmet dedi. <gülüyor> Ahmet diye bir... Işte, ...birisi geldi, bir memur, bir çalışan geldi. Ahmet senin görevin ne dedi. İşte o da başkanı ve bize anlatmaya başladı. ki bizim web sitemiz var dedi. Benim görevim dedi, web sitemizini saldırılardan korumak dedi. Çok güzel. Şimdi ne yaptığını anlattı. Biraz ben tabii yarı gülümsüyorum ama bir taraftan da orada Başkan son Sondarici TV ortam. Ben işte o zamanlar daha yeni askerlik çağında bir gencim. O kadar da çok bir hani yüksek sesle de gülemedim. Hani hafif bıyık altından gülmeye çalışsam da. Sonra da dayanamadım. En son şeyi sordum. Peki Ahmet Bey dedim siz akşamları eve giderken eve gittiğinizde web sesini kim koruyor dedim. Hiç gerek yok dedi Ahmet Bey. Hı -hı. Ne oldu dedim. Eve giderken kapatıyoruz web sesini. Çok, güzel işte. Aa, çok, <gülüyor> çok, çok süper. enteresan. Yani süper. Yani. <gülüyor> yani televizyonun, ıı, televizyon kulesi için bu yıkılmaz mı diyeni hatırlıyorum da. <gülüyor> Bunun kapatma düğmesi nerede evet. diye Ama şimdi bu sorunu bugün birey açısından sorarsak... ...benim yok edilme düğmemden, benim database'lerden silinmek istiyorum. Yok istemiyorum ya yani. ben bir tuş olması lazım. Yani. Şimdi her yere git ayıkla, nerede iz bıraktıysan. Yani böyle bir durum var. Vedat Bey... E Tam şey gibi konuştunuz... ...Google'ın eski CEO'su... ...Eric ha. Schmidt... E, ...bugün gelirken okudum bu notu... E, ...şey demiş... ...iki önemli eksiğimiz var... ...bir tanesi... ...internetteki izlerimizi... ...toptan yok etmek için bir delete... ...tuşu yok yeryüzünde... Kesinlikle. ...bunu yapmak iyi olur... ...bunu ilk yapan iyi eder falan... ...gibi bir şey yapmış... Görüş ortaya atmış. Bir de Amerika'daki hukuk düzenine göre konuşuyor tabii. Mutlaka. İnternete giren herkesin yaş ayarını 18'in altına çekebilme şansı olsa demiş. O zaman <gülüyor> e, işte dava ee, edilebilirliği kalkıyor Amerika'da diye de savunmuş. Yani şöyle, problemimiz orada çok fazla. Yani zaten yalan beyan var, her şey var. Yani şimdi. E, ...hep bir, bir varsayım üzerine gidiyoruz. İnsanlar e, kurallara uyarlar. Şimdi internet e, başından beri insanlar kurallara uyarlar şeklinde e, bir kültürün e, yeşerdiği bir yer olmadı. E, dolayısıyla burada ilk hatırlarsınız ilk çıkan web sitesi e, alt.seks idi. Yani e, ve ilk e, şimdi baktığınızda her zaman bir e, aykırı taraf oldu. Ne zamanki ticaret katmanı bunun üstüne binmeye başladı? O zaman tabii hani dostlar çok iyi biliyor, güvenlik e, önem kazandı. Yani ben çok iyi hatırlıyorum. 90'lı yıllarda internette varlığının olması bir şirketin onun önemsiz ve basit bir şirket olduğunu gösterirdi. Oysa bugün internette varlığın olmaması öyle bir şirketin var olmadığını bile gösterebilir. <gülüyor> Doğru, <gülüyor> <gülüyor> Yani, yani e, şimdi bu e, değişim e, 20 yıl gibi bir süreç aldı. Çünkü ticaret çok gelişti bunun üzerindeki. Şimdi bu ticaretin gelişmesi. Ticaret gelişirken... ...işte e, bugün mobil e, bir makine... E, ...smartfonunuz elinizde yoksa... E, ...çok fazla şeye ulaşamıyorsunuz. Niye e, kızım benim... ...smartfon istediğinde niye istiyorsun... ...dediğimde bana telefon hiçbir Kaç yaşında iyi bir şey yapalım. Hani, ha, tabii 12, yaşında. 12 yaşında. yani, yani Niye e, istediğinden bahsetmiyor. Şu varmış... WhatsApp varmış. Yok Facebook varmış. <gülüyor> Şu varmış şimdi. Şimdi demek ki esasen artık bu bir altyapının parçasıdır. Ee, ve bu altyapının parçası olan bu aletler e, bizim için aynen bir büyü gibi bir e, yani sihir e, adeta. Tanrısal bir teknoloji. işte herkese dağıtılır. Onlar da bu sayede bir insan yapımı bir programı bunun üstünde kullanabilirler. Yani programlar e, ve şey arasında da platform oyunu başladı bu seferde. Yani kendi platformunuza sadık insanlar oluşturmak. Tabii bu Hı -hı. sadakati de hani öyle seve seve yapmıyorsunuz. Hatırlıyorsanız Apple'ın ismi Jailbreak'ten birlikte Tabii. alır. Hapisten kurtaralım şu <gülüyor> programlarımızı. Şimdi için Apple'cılar Jailbreak yapmak istiyor? Yani serbest program istiyor. Google'ın Store'u bugün Android yani bunu geçmesi belki Apple'ın yanlış bir okumasında belki oyunu. Bilemiyorum yani. Onlar büyük projeler. Buna müzikten sonra devam edelim mi? Tamam. Bence de bir ara verelim. Ne dinleyeceğiz? Mambo Number no. 5 Harika. <gülüyor> Ladies and gentlemen, this is Mambo Number no. 5. Everybody in the car, so come on, let's ride to the liquor store around the corner. The boys say they want some gin and juice, but I really don't wanna. to. It was like I had last week, I must pay deep, cause talk is cheap. I like Angela, Pamela, Sandra, and Rita. And as I continue, you know they're getting sweeter. So what can I do? a really bad, you, my lord. To me, flirting is just like a sport. Anything fly, it's all good, let me.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 That's what I see A little bit of Sandra in the sun A little bit of Mary all night long A little bit of Jessica, here I am A little bit of you makes me your man I do all to fall in love with a girl like you You can't run, you can't hide You and me gonna touch the sky Şimdi efendim e, iyi oldu zaten enerjik bir e, ses ve tempo ile gidiyorduk ama bu da bize enerji kattı. Çok teşekkürler parça seçimi içinde sevgili Vedat Gürer. E, en son şeyden bahsetmiştik. Bu platformlar ve platformların e, kendi bağlılıklarını yaratabilmek için çeşitli uygulamalar. E, ...oyunları kullanarak... ...sadece oyun da değil... ...aslında orada dünyada yeni bir terim de kendisini baş gösteremeye başladı... ...gamification diye... ...yani oh, yapılan işte bile... ...oyun de. mekaniklerini ve oyun mantığını kullanma içgüdüsü... ...çok ortaya çıkmaya başladı... Keşke, ...yani de. işinizi yapıyorsunuz... ...siz sıradan bir memursunuz... ...yapmanız gereken bir iş var... ...yaptıkça puan kazanıyorsunuz... ...belli bir sayı geçtikçe ödüller kazanıyorsunuz... ...aslında bunun sonunda belki para kazanmıyorsunuz... ...ama bu tip farkındalıklar ve farklı şeyler kazanarak özellikle tabi Amerikalılar bu konuda çok başarılı onlardan başlamak üzere dünyayı saran bir gamification mantığı var çok güzel. Ee, ben şey hatırlıyorum bu ünlü TED talklardan tabii bir tanesinde ben, birkaç da. yıl önce izlediğimde bu e, ünlü bir e, Oyun vardı Facebook'un üzerinde Farmville diye belki ha, hatırlasınız ha, evet, ismini evet, duymuşsunuzdur. Farmville'de belli sürelerde gidip işte e, tarlada bozulmadan işte sulamak, ikinizi Tabii. şey yapmak, e, yapmanız gerekiyor, olmamak vesaire gerekiyordu. Ve bu öyle bir hale gelmişti ki insanlar birbirlerine gerçek para vererek... Kesinlikle. benim Parlaya işte tavrımdaki şeyimi yapar mısın toplam. yani çileklerimi evet. topla evet. işte hani sanki çocuğuna webiste emanet eder gibi Facebook'un oyununu emanet eden insanlar ortaya çıkmıştı bunlar şimdi paralar ödenmeye başlamıştı. Kesinlikle. TikTok'ta da diyordu ki hani buradaki oyunun ayarını değiştirerek insanların 24 saat bilgisayar başında olmasını zorlayan bir oyun haline getirerek o zaman o dönemki çılgınlık içerisinde. Ee, ekonomiyi batırmak bile mümkün olabilir gibi bir <gülüyor> sav söz konusuydu. Yani insan e, davranışını iyi incelemişler ama. Yani oyuncular e, o dediği psikolojik bir problem o. Oyunla ilgilenirken bakamamak stresi. Hatırlarsanız belki bunu bir programımızda bahsetmişimdir. Yıllar önce küçücük bir alet çıktı. E, Yamaguchi, Tamaguchi. Tamaguchi, bu e, Japonların. Japonların. Hı hı. E, ona bakamadığı için orada Tamaguchi'si ölen e, insanların psikoloğa gittiğini okumuştum ben de yani. <gülüyor> Ve Tamaguchi'ninize bakılır itinayla gibi. Hani, e, şimdi aslında tabii bu hizmet katmanı bunların hı hı. hepsi. Yani böyle bir şey varsa bir hizmet katmanı da olabilir. Yani niçin? Mesela bir, beni delete application'ı e, de bir çıkmasın yani. Bir hizmet benim e, vereyim parayı, birisi benim şu izlerimi silsin. Ya da ben izleyin. ölünce ne olacak? Bu çok kötü izlerim. oluyor. Bakın çok kötü oluyor. Yani şöyle söyleyeyim. Şimdi birçok hepimiz arkadaş gruplarımız var. Yani E-Grups, Yahoo Groups işte hepsine yiyiz. E, vefat etmiş arkadaşlarımız var. Şimdi bu otomatik mesajlar kadar e, sinir olduğum bir şey yok o yüzden. E, annenin doğum gününü kutlarım diyor. Annesi ölmüş beş sene önce. Kendisi ölmüş geçen sene arkadaşım otomatik mesaj geliyor. Falan. Yani bu biraz e, son derece e, beni e, irite ediyor. Ve e, açıkçası hani bu teknolojinin böyle e, şey, çiğ yanı. Bunu gördüğüm zaman o realite bir anda bana dank ediyor. Yani ben bir dakika etten kemikten bir insanım ve analog olmak istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> bu dijital olmak istemiyorum e, şeklinde düşünüyorum. E, tabii e, bunu engellemek mümkün değil. Yani nereye kadar e, talebimiz olacak? Mesela hukukçu olarak ben şey çok merak etmiştim. Şimdilerde adı değişti. Yani devletin minimum bir hizmet zorunluluğu e, sınırı vardır her işte. E, Bununla da evrensel e, hizmet oldu nedense. Çünkü universal service kelimesini Türkçe'ye çevirdik. Oysa hmm. bu minimum yani, yani e, asgari hizmet yükümlülüğü denebilir buna yani Türkçesi. Hmm. Ama bu evrensel hizmet diye kanunumuza bile giren maddin nereden geldiğini araştırdım. 1905 yılı yani bir yüzyıldan biraz fazla öncesinde AT yani Amerikan Telekom o sırada ismi telefon sonra AT&T oluyor. Hı. Onun başkanı diyor ki size söz veriyorum diyor iki sene içerisinde herkes bir saat yürüyüşten bir telefon kabinesine ulaşacak diyor. Harika. <gülüyor> Şimdi bundan sonra ilk bu tür sözü e, Avrupa Regülasyonu'nda rastladım. E, 2000'li yıllarda e, Avrupa Birliği'nin e, regülasyonu şöyle bir şey çıktı. Herkesin 64 bitlik bir internet koneksiyonuna <gülüyor> hakkı vardır. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> şimdi, şimdi bakın bu, bugün bunlar saatlerimizde daha fazla e, hız var yani neredeyse. Tabii. Şimdi bugün peki benim ne kadar hakkım var? Ne kadar hıza e, hakkım var? Ne kadar hızım olması lazım? E, bunlar da büyüdükçe işte bu e, ortam e, yani bu altyapı artık burayı ben internet olarak adlandırmıyorum. Bu işte ekosistemin yaşamasına izin veren bir ortam oluyor. Ondan sonra artık siz ekosistemi regüle etmeye başlıyorsunuz. Yani buraya kaydırı yaptırdınız. Facebook gibi bir masum bir yerde bir mesaj yazıldı. E suç var mı yok mu? İşte retweet ettiniz. Ha, bir ben mesaj de onu geldi. soracaktım. Çok ilginç şeyler oluyor. Benim. Retweet etmek yani birisinin suç. Twitter'daki bir mesajınız sizin de takipçilerinize iletmeniz. Aynen ee, İçinde <gülüyor> suç içeriği var ise. Tabii. Siz de suç işlemiş sayılıyor musunuz? Ya maalesef. E, şimdi burada tabii ki biz hukukçu olarak hani dosyayı ilk kapaktan bakmak isteriz. Dolayısıyla benim herkese tavsiyem hayır ben yapmadım demesi lazım. Önce bunun bir yani masumluk karenesini kullanmak gerekiyor. Oysa e, e, e, hesap seninmiş. Önce hesabın benim olduğunu bir ispat et demem lazım. Hesap bakalım benim bende mi tutuluyor? Server nerede? Yani hangi juridiksiyondayız? Hangi hukuk sistemindeyiz? Böyle e, çünkü bunu yapmayarak... Hızla geçiştirdiğiniz zaman böyle bir sorgulama sırasında polise davet edildiğinizde e, siz zaten e, kabul ediyorsunuz bir hakaret suçu varsa o hakareti işlemiş olduğunuzu. O yüzden ama bu, mesajı yollayan sizseniz tamam. Yok. Ama birisi siz de, de, de ona yolladınız. Yani bu şöyle demek. Ben şimdi ananı avradını dediğim zaman birisini siz de efendim size ananı avradını diyor. <gülüyor> <Birisi> de... <gülüyor> <Yani>. <gülüyor> şimdi bu böyle gider. Yani o, ben esası bende değil. Ben ilettim orada olmuyor maalesef. Yani. Ama peki bir dakika elçiye zeval olmaz cümlesi yanlış mı? Yok o büyük elçiler için ama çoğunlukla kelleri geri gelirdi biliyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> yani bu e, şu, şu yani esasen e, buradaki en büyük hata şu yani e, Amerika kendine göre bir sansür kültürü geliştirdi. İnterneti serbestleştirirken e, çok denetleyebildiği bir e, üst yapı oluşturdu. Ve bu e, kültürü de herkese esasen çok özgürsünüz gibi verdi. Yani özgürlüğü e, hakmış gibi ortada bırakarak denetliyor. E, nasıl yapıyor bunu? Çaktırmadan yapıyor. Yani bir sert yapmıyor o kadar. Bizim gibi ülkelerse daha onu tabii anıtlayamadılar. Yani bizim gibi derken sadece biz diye Fransa'da da bunu söyleyebilirim. Ben şeye falan, Arabistan falan gitmiyorum. ya yani. şey, Ama birçok ülke bir dakika ya dedi ben de bir denetleme getirmeliyim. Bu denetlemeler geldikçe e, maalesef e, bireyin özgürlük sahası daralmaya başladığı gibi konuşması da daraldı. Şimdi biz kendi aramızda mektuplaşıyor olsak istediğimizi yazarız ve kimse de burada bir suç aramayabilir. Ama işte bakın yazarsınız böyle bir liste içerisinde birisi bunu alıp oradan yayınlarsa e, buyurun suç oluşuyor bu sefer. Şimdi bundan olmaması lazım. Yani olmaması lazım derken demek ki hukukun da bu düzene yeniden adapte olması gerekiyor. Şimdi tabii bu böyle olmuyor. Yani hukuk çok hızlı adapte olamadı. Hala olamadı. Yani Amerika'da da olabilmiş değil. Sosyal medyanın tanımını... 2-3 hafta önce bir Kaliforniya Mahkemesi yapmaya çalıştı Başladı yazmaya işte elektronik postadır e, IP adresidir e, Web sitesini kendisi açmış O da olabilir yazdığı bir şey de olabilir Gönderdiği bir şey yani her şey sosyal medyadır Dedi çıktı tanım yapamadılar Çünkü tanımımızda biraz bir şey var e, Problem var hı hı. Big data konuşalım istiyordum ha. Ama galiba sonuna bir başka geldik sefer konuşacağız. Baş, Başka bir programda onu Çok ba birik, Başlı birik, başına onu şeyde. konuşalım ha. Güörmüyorum. Evet. Evet. Galiba kapatıyoruz. Bugün için kapatmak e, saatimizin yazık ki geldi. Zaman Aynen. çok çabuk geçti sevgili Vedat Görürle birlikte. Ben de yani. e, çok evet çok Vedat Bey ediyoruz. de nasıl geçer <gülüyor> anlamazsınız. Evet. Yani, umarım ya şey, eğlenceli bir program olmuştu. Yani. <gülüyor> Misal yani. aydınlatmak istiyor, biraz daha mesela o Big Data'da çok enteresan şey, mining sistemleri gelişiyor. Neyse sonra bir dahaki Onu başka bir sefer, e sefer <gülüyor> siz davet edip mutlaka konuşuyor olalım. Tamam, tamam. tamam. Peki. Peki, çok teşekkürler. Çok teşekkürler Vedat Bey. Sağ olun, ben teşekkür ederim. Ee, güzel bir Pazartesi, iyi bir hafta olsun sevgili Açık Radyo dinleyenleri. Şimdilik hoşça kalın. Hoşça kalın.